Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. El merfu'atu min el esma'i. İsimlerden merfu'at, merfu olanlar. Burada kitapta 6 tane yazmış, bunun aslı 9 tanedir. 9 tane merfu isim vardır cümlenin içindeki konumuna bağlı olarak. İlk 6'sını sizin kitabınızdan yani elinize kitapta yazılır üç 3 tanesini de hariçten okuyacağım siz inşallah kayıtla mı olur, kayıtsız mı olur, yani kitaptan mı olur onu ekleyeceksiniz defterinizle listede. İsimlerden merfu olanlar. Konum olarak merfu olanlar yani. Öyle bir isim düşünün ki bunu cümle içinde kullandığımız zaman bu merfu olacak. Hep! Birinci ve ikincisi El-Müb-Teda'u vel-Haberu. İsim cümlesinin iki üyesi yani. müb ve Haber. Bunlar her Daim merfudurlar. Onun örneği Allahu Ekberu. Allah en büyüktür. Allah müpteda azze ve celle, Ekberu haber. Dolayısıyla müpteda olduğu için Allahu haber olduğu için merfu Ekberu isim cümlesinin demek ki iki versi de müptedası haberi de merfudur. Esalis merfuattan üçüncüsü ism kane kane'nin ismi Kane ve kardeşleri ne yapıyordu? İsm Mübtedayı ref ederken ismi olarak kalır. Haberi mansub eder, kendisine haber evet. var. Evet. İsm ismi. Örnek: <gülüyor> Kanel babu meftuhan. Kapı açıktı cümlesinde. Kane siz neydi bu cümlenin aslı? Elbabu meftuhun. Evet. Kane bunun başına dahil oldu. Kanel babu. Dolayısıyla mübteda Kane'nin ismi oldu. Kâhne'nin ismi burada elbav merfudur. Haberi de neydi? Mensuptu meftuhan dedik zaten. <gülüyor> Meftuhunu meftuhan yaptık. Biraz sonra da mensubatın içerisinde kâhne'nin haberi mensuptur diye göreceğiz zaten. Er-Râbi'u, dördüncü merfuat haberi inne. bildiğin şeyler toparlıyoruz burada. İnnen haberi. Örnek İnnallâhe gafurun. Muhakkak ki Allah bağışlayıcıdır, gafurdur. Cümlesinde İnne dahil olmadan önceki hali Allahu gafur'undu. İnne dahil oldu. Innallahi oldu. Mübtedayı nasb etti, ismi olarak kaldı. Haberi ref'etti, haber olarak kaldı. İnnenin haberi de gafur'unmüş. şeklinde merfudur. El-5, 5'incisi el fail. Fiil cümlesindeki fiili işleyen kimse. Halaga Allahu. fiil na Mef'ul. Allah'u khalağın fail Fail olduğu için merfu. Es-sadis altıncısı. Naibul faili. Failin vekili. Anlamı bu. Failin vekili. Ancak biz bunu hep kullanım olarak naib fail diyeceğiz. Naibu u fail. Alışalım o şekilde kullanacağız. Naibu u fail. Failin vekili. Nedir fa naib fail? Biz geçen sene mazi fiiller ve muzari fiillerle ilgili çekim verirken demiştik ki mazi malum fiil malum. binayı malum bir de bunun meçhul var malumu yaptı etti gitti geldi Şekme bilinen meçhul ise yapıldı edildi yapanı meçhul yapanı faili meçhul yapılan biliniyor ortası zahir mesela cam kırıldı kim kırdı yok ama kırılan belli. İşte o kırılan eylemden etkilenen naib faildir. Failin vekilidir. O da merfudur. Eğer fiil meçhul kalıp üzere gelirse, onun vekili vardır. Failin vekili vardır. Naib-i fail denir ona. O da gene merfuat kısmındandır. <gülüyor> fiil meçhul sigale gelecek. Mesela kütübet dersu. Ders yazıldı. Ketebe kutibe. Yektubu yuktebu. Bu kısmı görmediğiniz için bilemiyorsunuz şimdi. Ancak fiillerin malum ve meçhul sigalar vardır. Malum, faili şeylemi yapan bilinendir. Meçhul fiilin eylemcisi yapanı bilinmeyendir. Ve bunların kalıbı farklı farklı gelir. Malum kalıbı feale vezin üzere gelir. Yefalu vezin üzere gelir. Muzari'de. Meçhul değilse fuile kalıbı ile gelir. Muzari'de de Yuf alu kalabilir. Mesela Kur'an'dan bir örnek verelim. Maziye kütibe aleykumu siyamu kema kütibe alelle min kablukum. Sizden öncekiler yazıldığı gibi size de Siyam", yani oruç yazıldı. Kütibe ketebe değil kütibe. Orada yazılan ney? Oruç. Yazan belli değil fiilin içerisinde. Meşhur. İşte bundan dolayı meşhur siyaad denir. Yaptı yerine ıl. E, araya bir tane ıl eki getirelim. Ildı. Kırıldı. Götürüldü. Gelindi. Efendime söyleyeyim. Bakıldı. Yazıldı. Deşildi gibi. Demek ki fail bizim şimdiye kadar görmediğimiz ancak ileride göreceğimiz bir kalıp. Fiil. Eğer e, faili bilinmeyen kalıptan gelirse buna da meçhul diyoruz. Meçhul kalıcılara. Bu durumda o fiilden etkilenen şey naib faildir. Mesela خُلِقَ insanu مُنْ تِينٍ Veya bir başka ayetle min acel Yani insan tiinden çamurdan yaratıldı. Ayette geldiği üzere خُلِقَ الْاِنْسَانُ acel. Aceleden yaratıldı, aceleci yaratıldı. خُلِقَ <hülüyor> fiilinin faili kim? Cümlede belli değil. Ama ondan etkilenen insan. İşte naib fail bu. Bunu normal malum bir siga üzere yapsaydık halagallahul insan diyecektik. Malum siga üzere kullanıldığında mef'ul olanlar meçhul sigada naib-i fail olur. Bir örnek daha vereyim. Anlamazsanız inşallah. Kesera aleyyun nevâfize <gülüyor> Ali camları kırdı cümlesinde. Nevâfize ney? Mef'ul. Mef Bunu Meçhul siga'yı çevirelim. Külsira nevâfidu. Canlar kırıldı. Ne yaptık? Malum siga'daki malum siga'daki mef'ulü meçhul siga'da naiv faal yaptık. Şimdi 7, 8 ve 9'u arka arkaya anlatacağım. Siz ister o kitabından, ister o kayıttan onu defterinize, kitabınıza geçeceksiniz. 7, 8 ve 9 olarak ekleyeceksiniz. Es-Sabi 7.si haber li nef'il cinsi cinsi nefi lasının haberi la amele murain makbulun murai dediğimiz riya yapan kimse için kimsenin ameli makbul değildir makbulun la'nın haberi bu cümlede sekizinci merfuat ism ma ve la El-Müşebbehrü Bileyse Bileyse'ye benzer Ma ve La'nın ismi Örnek <gülüyor> Met tekabburu Lâ-iqan lil ve Vela hasedun halalen. Alime tekebbür Büyüklenme layık değildir haset de helal değildir Kıskanmak da helal değildir Dokuzuncusu ise Merfuatın bildiğiniz bir kelime. El fiilul mudari, muzari fiil. Muzari fiilden sonu biliyorsunuz merfudur. Hangi muzari fiili kullansak kullanalım. Mesela yuhibbullahul muttaqine. Yuhibbu merfu. Allah fail olduğu için merfu, muttaqine mensup Bu 9 merfuatı ezberleyeceğiz. Mübteda, haber, İsmu kâne, haberinne, fail, naib fail, müzari fil cinsin nefi için kullanılan la'nın haberi, neyse benzer ma ve la'nın ismi. El-mensubatü minel-esmai, isimlerden mensub olanlar, mensubat ve mecburatı görelim. Et-tevabi dediğimiz tabileri ikinci dersi diğer derse bırakalım olmazsa, uzun olacak çünkü. Evet, mensubattan da toplam 14 tane. 14 tane mensubat var. Sizin kitaplarınızda 11 tane 11 tane 3 tane de ilaveten yazdıracağız. İsimlerden mensup olanlar şu cinslerdir. El-evvelu ismu inne. İnnenin ismi nedir? Mensuptur. Örnek: İnna'llahi mağafurun. İn'nin ismi Allah nefsi celal mensup. Bildiğiniz bir mevzu. Haberu kâne gene bildiğiniz mevzu. Yukarıdakilerin bir kısmının zıttı zaten. Fark edeceksiniz. Kane'nin haberi Kane ta'amu lezizen. Yemek lezzetliydi. Lezizdi. Cümlesinde ta'am, Kane'nin ismi lezizen onun haberidir. Dolayısıyla mensuptur. El mef'ul bih. Şimdiye kadar gördüğümüz tek mef'ul buydu zaten. Mef'ulü bih. Yani fiilden etkilenen şey. Fehim tut derse örneği. Fehme fiil tufail ed ders. Fehmenin mef'ulü. Dolayısıyla mensup. El mef'ulü fi Kendisinde yapılan içinde yapılan mef'ul. Bu zaman içinde kullanılır, mekan içinde kullanılır. Dolayısıyla bir mekan veya zaman zarfı ile gelir. Örnek Safera ebi leylen. Babam gece vakti, geceleyin sefer etti, yolculuğa çıktı. Leyle'n burada mef'ulün fihtir. Fiilin hangi zamanla yaptığını ifade der. Mef'ulün fi'yi. Celesel müderrisu indel müdiri. Müderris müdürün yanında oturdu. Bu da mekan kısmı. Bu da mef'ulün fihtir. Öğretmen nerede oturdu sorusunun cevabı. Ne zaman ve nerede soruların cevabı mef'ulün fihtir. Beşincisi el mef'ulü li -ecli. Diğer ismiyle mef'ulü leh. İki tane ifadesi var bunun. Li ejli veya le. Bu da sebebi ifade eder. Hangi sebeple o işin yapıldığı açıklanır? Ma minel beiti, kaufen minel harri. Evden sıcaktan korku sebebiyle çıkmadım. Ma haraçtu, çıkmadım. Minel beyti evden ne için sebebiye geldi? Kaufen, korkarak Korku sebebiyle. Minel harri, sıcaktan korkmam sebebiyle evden çıkmadım hangi sebeple ne sebebiyle elimef'ulü meah altıncısı yani onunla beraber kendisiyle beraber beraber yapılan mef'ul bir iş yapılacak ki o iş bir şeyle beraber yapılacak ona mef'ulü meah diyoruz. Bunun kullanımı çok azdır. İle beraber sefer ettim. Vav'la birlikte gelir. Sertu belcebele. Mesela gemide yürürüz, gemiyle gideriz daha doğrusu suyun üzerinde. Safertu ve şecerete evle beraber yürüdüm. Şimdi kişi bir yolculuk yapar, beraberinde birisi vardır, bir şeyler vardır ya veya gider daha da onlarla beraber gidiyor gibi arıyorlar. Çünkü daha uzundur. Bunun gibi. Sizin kitabınızdaki örneğe göre konuşacak olursak Safertu ve Bilal'in Bilal'le beraber sefer ettim, yolculuk yaptım. Buradaki ve Bilalen vav mutlaka gelmek zorunda. Meful meah da gelmeli o, o olmazsa olmaz. Vav'dan sonra gelen mensup kelimesi meful meah olur. Bunun kullanımı çok fazla değildir. Meful meah genelde çok az görürsünüz. Ama mefulleyecli, mefulfi, bunlar genelde gelir. Ama en fazla mefulün biri gelir. Yedincisi el mefulül mutlak, mutlak meful. Mefulül mutlak da üç şekilde gelir. Bir fiilin anlamını pekiştirmek için İkincisi fiilin nasıl yapıldığını bildirmek için, üçüncüsü de fiilin yapılış sayısını bildirmek için. Evet, bu üç maksatla fiilin mastar olarak tekrarı şeklinde gelir. O cümlenin fiilinin mastarının tekrarıyla gelir. Örnek: Yakra'u Hamidun qirā'atan ceyyidaten. Hamid iyi bir okuyuşla okuyor fiilin masları cümlede tekrar eder. Yakra'u fiili kara fiilinden türen. Onun masları kıra Onu da bir sıfat gelmiş. değil eten. Kıra eten, deseydi bir tek kıraatle, tek bir kıraatle okuyor derdik. Bunların hepsi açılacak derde. Böyle kalmayacak. Bunlar tek tek işlenecek. Işlerden. Sekizincisi el halu hal. Cümle içerisinde kullanılan yalın kelime olarak da gelir. Cümle olarak da gelir. Hal yalın kelime olarak gelirse mensubattandır. Ceddi yusalli gaiden. Deden oturarak namaz kılıyor. Hal. Oturduğu halde namaz kılıyor. Oturarak ya, namaz ya. kılıyor. Dokuzuncu mensubat et temizu. Temizdir. Daha önce görmüştük temizi. Müfret ve mensub demiştik. O da mensubattandır. Ene ekberu minke sinnen. Ben senden. Yaşça daha büyüğün. Temiz de kapalı gideren bir kelimeydi. Buradaki sinnen kelimesi temiz olduğu için mensup gelmiştir. Onuncusu el müstesna. istisna yapılan yani. <gülüyor> bu kullühüm illa hamiden. Öğrencilerin hepsi geldi, hazır oldu ancak hamid hariç. Hamit hariç öğrencilerin hepsi geldi. Cümlesinde Hamit öğrencilerin hepsinden müstesna tutmuştur. İstisna yapılmıştır. Dolayısıyla o mensubat kısmındandır. mensup gelmiştir. On birincisi el-münada. Muzaaf münada yani. Her münada değil. Muzaaf münada. Burada eksik ifade var. Herhangi bir kelimeye muzaaf olan münada da yani nida edilen seslenilen de nedir? mensubat kısmındandır. Mesela Resulullahi, Ya Resul Emirul Müminin, Ya Emiral Müminin, Ya Eba Bekir, ya, Eba Bekir gibi. Müdaaf evet. kelime, münada olursa, ona seslenirse, bu da gene mensubat kısmına girer. On ikincisi, yukarıda yazdığımız cinsin nefilesinin haberiydi, merfuat kısmına Bu da onun ismi. İsmu la linefil cinsi. Bunun örneği, yukarıdaki cümleyi de verebiliriz örnek olarak. Başka bir cümle de kurabiliriz. La taete muğtabin makbuletün. Gaybet edenin makbul bir itaati yoktur. Veya yukarıdaki cümleden bahsedelim. La amele murain makbulun. Riya yapanın makbul ameli yoktur cümlesinde makbul, her cümlede makbul veya makbule, cinsin nefilasının ismidir. Tek tek incelerken, yeri gelince daha iyi anlaşılır inşallah. On üçüncüsü, haberu mavela el-müşebbeteyn-i bileyse. Leyse'ye benzer, mavelanın haberi. Bu mavelanın ismi merfuattandı. Haberi ise mensubattan gelir. Mensubatın On dördüncü ve sonuncusu ise El fi'lul mudari'u lezi dehal aleyha ihten nevasıbe. Bunun örneğini söyleyelim. Mesela Uhibbu ey yagfira zenbi. Günahımın bağışlanmasını seviyorum. Üçüncü kısım ise mecururattır. Yani mecurur olan kısımlar nelerdir? Bu da zaten bildiğiniz üzere iki tane. El evvelu el mudafu ileyhi. Muzafun ileyhi el guran kitabullahi cümlesinde kitap muzaaf, Allahi muzaaf-ı mileyh. Ah dolayısıyla mecrur. İkincisi ise el-meshugu bi harficerin Başına harficer geçmiş olan kelime. Et-tullabu fil-fasli cümlesinde fasıl fi-harficerinin olayı. Mesbuk, sabık olan öne geçilen demek. Yani harficerin başına geçtiği kelimeler, isimler.